Oh yeah. Açık Kainat, bugün 24 Temmuz Çarşamba, yıl 2013, ay 7, gün 205, Hızır 80. 1434, icre Ramazan 16, 1429, Rumi Temmuz 11, İstanbul için iftar vakti 20.38. Lozan Antlaşması, 1923. Gazeteciler Bayramı. Sansürün kaldırılışının 105. yıl dönümü. Yeşilköy Hava Havaalanına, Atatürk Hava... Atatürk Havalimanı adının verilmesi 1985 İkinci meşrutiyetin, meşrutiyetin ilanı ve sansürün kaldırılması 105 yıl önce bugün 32 yıldır yürürlükten kaldırılmış olan Meşrutiyet İdaresi tekrar kurularak yani 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması dolayısıyla bugün aynı zamanda Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun. Aslan Burcu'nda doğanlar 22 Temmuz 21 Ağustos. Yıldızınız güneş. Grubunuz ateş. Üstün yeteneğiniz plan kurma. Özelliğiniz cömertlik. Emeliniz yükseğe ulaşmak. Amacınız çok şeye kavuşmak. Yenmeniz gereken huyunuz kendini beğenmek. Devamı yarın. Yemek listesi gün 205. Oturtma, pilav, salata ve meyve salatası. Büyük Saatli Marif Takvim'e Closets hiding underneath our socks. You living in our living rooms, sleeping by our bedrooms. up our children's schools. Rats, rats, chewing up the churches, riding on our carousels, causing drama in the theater, living at our best hotels. There must be a couple million and more Do we make them go away? Those rascally rats, they're ruining everything. There must be some way to get rid of them. I know there's got to be a way, and as a good mayor, I should be able to figure it out. But I just don't know what to do. Rats are all that we can think of. The only thing that we discuss. solution or there'll be no room left, Merkez Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tonbil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bir açılış parçası olarak da kendimize önce Fahri Gün Kavalcısı Müzikali'nden Pied Piper of Hamelin'den Juliet Lyons'ın seslendirdiği bir şarkı ile açtık. Yani onları her sabah görüyoruz. Karar, hava karardıktan sonra gene duyuyoruz. Ve tavan arasında gürültü patırtı yapıyorlar ve bütün parklarda oynayıp duruyorlar. Farelerden bahseden bir şey. Ve bu parçayı da Başbakan'ın. Dünkü konuşmasından, önemli konuşmasından esinlenerek çaldık. Evet ne demişti başbakan? Gezi Parkı eylemcilerine yönelik yeni bir metafor kullanmıştı. Yeni bir tanımlama bulmuştu kendine. Çapulcular olmak üzere yaptığı benzetmeleri bir yenisini eklemiş. Ve bu sefer de kemirgenler demişti. Evet, kemirgenlerden farkı yok. Hükümetle olan meselesini ekonomiyi çökerterek halletmek isteyenlerin zavallı kemirgenlerden farkı yok demiş. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun iftarına katılmış. Kadim medeniyetten ve esnafın durumundan bahsetmiş ve özellikle tüketimi kısıtlamak isteyenleri hükümeti deviririz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır demiş. 6 ay Tüketmeyelim, ekonomiyi durduralım çağrıları yapıldı demiş. Nasıl gözlerinin döndüğünü görüyorsunuz. Hükümeti deviriz anlayışı tek kelimeyle barbarcadır. 76 milyonun beraber olduğu geminin tabanına delik açmaya çalışan zavallı, zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur demiş. Onun için de biz de bu fareli köyün kavalcısı müzik alinden dinledik. E, ve aynı zamanda da fanfar olarak yani giriş ara parça olarak da size Tom ve Jerry'nin o klasik kedi fare çizgi romanından pardon çizgi filminden temayı verdik. Bir daha duymak ister miyiz? İsteriz. Duyamadık. <Gülüyor> Yendiniz mi Ceri'ler? Kemir. Kemirgenler. Hı. Sizi. Az daha cevap verecektim de. Çapulcuyu ben daha çok sevmiştim açıkçası. Kemirgenler dediğiniz zaman aklı birden fazla şey gelebiliyor. Gün içerisinde de bu kemirgenlere dair parçalara da yer vermeye çalışacağız. Orada da göreceğiz zaten kimmiş bu kemirgenler aslında. Evet tamamen. Şimdi şeye bakalım. Bir de geçmişte bugün neler olmuş? 1915'te. İsland adlı gemi devrilmiş Chicago nehrinde ve 844 yolcu ölmüş muazzam bir kaza büyük gö Göller yöresinde ki en büyük kaza tek bir kazada bu kadar en büyük ölü sayısı olmuş ee, ve 1967'de bugün de 11 Mayıs'ta greve giden haklarını almak için Ankara'ya yürüyüşe giden. Geçen Manisa'lı 990 pardon temizlik işçisi 930 kilometre yol kat ederek Ankara'ya varmış. Haklarını elde edip etmediklerine daha sonra bakmamız lazım. Şimdi şeylere bakalım. Önümüzde, önümüze bakalım. Önümüze bakalım da önümüzde çok fazla haber var. Evet önümüzde nereden çok... başlamak gerekiyor? Kemirgenlerden başladık ama onun fazla uzatmayalım meseleyi. Kemirgen meselesini. Gazeteciler bayramı sansürün kaldırılışı kutlu olsun herkese diye işte Saatli Arif takviminden de okuduk. 105 yıl önce bugün tekrar gelmesi çok güzel olmuş. 1908'de 24 Temmuz'da meşrutiyetin, ikinci meşrutiyetin ilanı sansür kaldırılıp tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun dedikten sonra gel gelelim. İlginç şeyler var. Sabahta yayımlanan son yazısında gazetenin Gezi Parkı manşetini eleştiren, okur mektuplarına da yer veren ve daha sonraki iki yazısı gazetede yayımlanmayan Yavuz Baydar'ın kovulması durumu var. Gazeteden evet. sabahtan. Zaten sabah gazetesindeki yazıları Gezi Parkı eylemleri süresince iki kez Sansürlenmişti. Okur temsilcisi ya da ombudsman Yavuz Baydar işinden kovuldu, atıldı. Evet sansürlenen bu yazıların üzerine yazdığı bir başka yazı da Türkiye'de yayınlanabilme fırsatı bulamamıştı. New York Times'ta yayınlanmıştı. Onun başlığı da Türkiye'de medya patronları demokrasinin altını oyuyorlar şeklinde olmuştu ve gayet güzel bir özet geçirmişti. Ee, bu evet. Neler Her pazartesi eminen okur temsilcisi köşesi yazısını gönderiyor ama 24 Haziran 2013'te çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü günaydın gezi, ihanet çetesi var diye r 40 dakika anonslarla uyaran polis müdahaleye son verdi ve gezi parkını herkesin kullanımına yeniden açtığı gibi bir süper başlık vermiş. Manşet Sabah kararçası manşet. Hı hı. Günaydın gezi. Altında da ihanet çetesi var diye Başbakan Erdoğan'ın ve cizelerinden bir dirini söylüyor. İşte onu onu eleştiren bir okur mektubunu da koyunca Olmamış o ve Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak aynı gün hem yazısını koymuyor. Ombudsman'ın, okur temsilcisinin hem de Gezi yazısını kendi köşesinde eleştiriyor Bayezer'in. Koymadığı yazıyı eleştiriyor yani. Ve şey demiş Gezi Parkı olaylarında sergilediğimiz duruş nedeniyle bazı çevreler çok üstümüze geldi. Bu baskılardan etkilenen bazı yazarlarımız da libertar bir havaya girdi yani aşırı özgürlükçü anlamında diye başlıyor ve Yavuz Baydar'a sabah okuru olmayanları sabah okuru ve çoğunluk gibi sunmayın diye seslenen bir okur mektubuna da köşesinde yer vermiş. Yani bir çeşit Kendisi komplo. satıyormuş galiba yolda. Sabah gazetesi, sabah gazetesi al sen al sen alma diye galiba e, sabah gazetesi genel yayın yönetmeni Erdal Şafak böyle bir işlem uyguluyormuş gazete satışında. Ama şöyle bir durum da var. Biraz önce yazıyor, söylediğiniz gibi. son haberleri yazıyor Eskiden Aynen. gazeteci çocuklar vardı. Çocuklar mı? Çocuk çocuk işçiler mi vardı eskiden? Evet. Yani şimdi de var ama neyse. Çocuk gazeteciler vardı. O konu ayrı bir Gazete konu. satıcıları yani. Bu Erdal Şafak yani yazı yayınlanmayan yazı eleştirmesi de ayrı bir e, güzellik olmuş fakat beklenilen bir şeydi yani doğrudan yayınlanmayan haberler, olmayan haberler üzerine kişiye özel haber yapma zaten sabahın son bir buçuk aydır e, iki aydır oldukça fazla göze batan unsurlarından özelliklerinden birisi olmuştu. Bunu da kendi yazarlarına yapması da. Ayrı bir hikayenin konusu oluyor galiba. Ama okur temsilcisini e, işten atmaları da ayrıca şey... Tabi e, şu da var şimdi, olay şöyle. Bunun şeye denk gelmesi de ancak ilahi bir ironi olabilir. Allah'ın bir lütfu olarak da kabul edilebilir. Sansürün kaldırılmasının yıl dönümünde gazeteciler bayramı kutlu olsun diye mesela şey veriyor saatli marif takvimi hepimizin tüm gazetecilerin bayramı kutlu olsun diyor. Bakalım Sabah gazetesi göremedim sabah sabah bir bakalım nasıl kutlamış. Sansürün kaldırılması ve gazeteciler bayramını. Ha yok. Yok mu? Nasıl olur? Ben de anlayamadım. Yok. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Biz başta e, Yavuz Baydar olmak üzere en son o işine son verildiği için ve ardından da bu Gezi Parkı sürecinde işlerinden atılan 59 gazeteci, işlerinden çıkaran 59 gazeteci ve diğer gazetecilerin de gazetecilik... E, ve istifa edenlerle edenler edenler da beraber 72 kişi oluyor. Evet. Onların gazeteciler bayramını kutlayalım. Sansürün kaldırılışının 105. yıl dönümü olduğunu da hatırlatalım. Evet, biz sabahında da ve diğer bütün gazetelerinde e, bayramını kutlayalım. Tabii. E, ve e, sürecin ayrın, bu süreç, anlattığımız sürecin ardından izne ayrılmış Baydar. İzin süresi dolduktan sonra 23 Temmuz 2013'te yayımlanmak üzere bu sefer başka bir yazı göndermiş. İşte medyada bağımsız öz denetim, yani medyanın kendi kendisini denetlemesi bunun önemi ve gazetelerin kurumsal itibarı için ombudmanlığın yani okur temsilciliğinin neden gerekli olduğunu ve genel yayın yönetmeniyle okur temsilcisi arasında hiyerarşik bir müdahale ilişkisi bulunmadığını yani gazeteciler bu yazdıkları dolayısıyla atılamazlar, satılamazlar, baskıya uğratılamazlar sansüre diye bir yazı yazmış. Gelin görün ki İşin tuhaf bir tesadüf sonucu o da yayınlanamamış. ikinci yazısı da gazetede ve sabahla ilişkisine de dün 23 Temmuz 2013'te son verilmiş. Yavuz Baydar İsveç'te uzun süre Stockholm Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştu 1984 yılında. Show TV'nin Paris merkezli haber yayın biriminde haber müdür yardımcısı olarak çalışmış. Sonra BBC World Service, Türkçe bölümünde yapımcı ve sunucu olarak görev almıştı. Yeni Yüzyıl gazetesinin kurucu kadrosunda çalışmıştı. Milliyette editörlük radyoculuğu da var. Milliyet gazetesinde okur temsilciliği ombudmanlığı da var. Ve e, ilginç bir şekilde 2004'te bir köşe yazarının manşet olan haberine gelen şikayetleri inceleyip ombudmanlık böyle bir şey işte söz konusu haberin yalan olduğunu ortaya çıkarınca gazete yönetimi tarafından işten ayrılmak zorunda bırakılmış bu da milliyetteki durumu. Aynı sene içinde sabah gazetesi ombudmanı olmuştu işte anlattığımız gibi. Ayrıca da müzik konusundaki bilgi ve deneyimini de pek çok yerde paylaştı. Açık radyoda uzun süre Yörünge adlı programı da yapmıştı kendisi. Oradan da programcı ve dostumuzdur. Radyo Oksijende de Eklips başlıklı programlarda işte Jazz, Rock, Elektronika, Hem ve World Müzik türlerini kendisi kendisi stiliyle yorumlamıştı dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. En önemli e, bir ufak ayrıntı daha vereyim. Kendisi 2003 ile 2004 arasında Dünya Ombudmanlar Birliği Genel Başkanı'ydı. Bir kez daha kutluyoruz hepinizin gazeteciler bayramını, bunu geçiyoruz. Kemirgenler konusunda da dün e, şeyden bahsediyorduk ya Nuray Allah Özgür Kaya'nın evet Diren Aşk, aşk. Asumar onun yaptığı röportajdan bir de T24'ün Sol gazeteden aldığı bir başka röportaj da var orada da işin ilginç yani bir başka yönüne de değiniyorlar madem konu farelerden açıldı ben de bugün öyle de gideceğe benziyor ee, şöyle bir şey olmuş, ee, mesela anlatıyor Özgür Kaya. Ee, bir kere fare zehiri buldum diyor. Nerede? Gezi Parkı'nda. İlaçlar geldi bir poşette. Normalde biz antibiyotik kabul etmiyorduk. Antibiyotik başka şeylere sebep olabilir. Adama test yapamıyorsun. Nasıl vereceksin? Reaksiyon verecek, şişecek belki adam diyor. İlaçları yerlerine koyuyoruz. Bir arkadaş antibiyotik koyuyor. Dedim onu koyma almıyoruz. Açıp dökelim. Bir baktım şişe daha önceden açılmış. İçinden toz çıktı. Sarı un kıvamında toz. Veteriner arkadaş vardı. O da anlam veremedi. Bu işte bir iş var. Kapak açık çünkü. Bir laborant arkadaş vardı. Ben bunu analiz ettireyim dedi. 3 saat sonra yanımıza bir kağıtla geldi. Fare zehiri çıkmış. Yani orada bizim bir hastaya o ilacı verip Bizim öldürmemizi beklediler diyor kemirgenler. Korkunç. Evet böyle anlatıyor. Ee, ayrıca başka şeyler de var. Mesela çantayla para getirmişler. Muhtemelen polis diyor. O an çok idrak edemiyorsun olayı. Kadının biri geldi. Yanında bir tane adam var. Çantayı açtığı içinde 10 bin avro para. Dağıtıyor. Biz bunu Fransa'dan size toplayıp getirdik demiş. <gülüyor> Kemirgenlere getirmiş. Fıldık biz verseymiş. Biz para almıyoruz ki dedim. O asıl iyi niyetli de bir sürü para geldi diyor bankacılar. Onlar bunlar toplamışlar ama onları da kabul etmedik. Olur mu öyle? demişler. O zaman Özgür biz senin hesap numaralı alalım. Parayı sana atalım. Sonra bunda bir güzel haber yapalım. mı demişler. Yok, onu dememişler. dememişler. O gazetecilik bayramı daha gelmediği için. Hı. Tutmuşlar kendini yani. Tutmuşlar kendilerini. Bir dakika müsaade istedim. İçeri gidip alınacaklar listesi yaptım diyor Özgür. Bunları istiyorum demiş. Şunları şunları. Telefon numarası aldım bir de. İki saat sonra aradım. Şu an müsait değilim demiş. <gülüyor> Parayı vermek isteyen. Bir daha da aramadım. Bir şey daha almadılar. Parayı ne yapalım? Para, para geçmeyen bir yer. Cidden almıyoruz. Dümendi. Yani dışarıdan para alındı. Yok faiz lobisi diye bir şeyler bağlayacak orada. Böyle teyitleyebileceğim bir sürü olay yaşadık. Her yolu denediler diyor. Bir de uyuşturucu meselesi olmuş. Bonzai diye bir uyuşturucu var. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucularındandır. Esrara benzer ama kimyasal ve çok tehlikeli. Son bir hafta bunu dağıtmaya çalıştılar. Genetiği içeride. değiştirilmiş esrar işte. Bonzai. Bonzai evet. Biz bunu fark ettik. Yine polisler, siviller çıktı arkasından diyor. Sigara şeklinde dağıtmaya çalışıyorlardı. Hırvatistan'da bir üniversitede foruma katılmıştım. Bonzai ile ilgiliydi. Oradan bilgim var. İçen birine ilaçla müdahale edemiyorsun. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Ölüm hissi veriyor. Sen sürekli öldüğünü düşünüyorsun. Kalp ve nabız hızlanıyor. Bir caz geldi. Nabzı 265. İmkansız, olamaz. Elini tutup konuştum. Buradasın, yaşıyorsun, saat şu, ölmüyorsun diye öyle konuşarak bende kalmasını sağladım. Sonra kendine geldi. Beş dakika sonra tekrar krize gireceksin. Korkma dedim, böyle atlattık. Sonra kız bize kaynağı gösterdi. Onlar da sivil polisler çıktı. Böyle insanları sürekli öldürmeye çalıştılar. Bir arada uyanık davranmasak ve birlikte hareket etmesek neler olurdu düşünmek bile istemiyorum demiş. Ve son bir şey de söyleyeyim. İlginç bir şey bir kere birisi doktorum ben demiş öbür aşağıdaki revirden geliyorum, ayaklarım açılsın diye gelmiş bana da serum taksana demiş herkes yorgun arada serum takıyorlar izotonik dest destroks ne takayım demiş izotonik tak dedi. içine ne koyayım dedim koyma ya bir şey dedi içine bir şey koymayınca otuzlu sus sen ne yoruyorsun beni git ayran iç dedim Doktor arkadaşlara söyledim bu doktor değil diye adama binlik var dedim binlik ne ya dedi sonra çarşıya bu adam doktor değil ama üzerinde doktor yazıyor diye söyledik aldılar çarşı bizim askerlerimizdi çünkü diyor son olarak da fuş olayı var böyle kapatalım. Büyük baskına bir gün kala çocuklar geldi bizim aşağıda bir çadır var diyor Özgür. Adam alıyor sürekli ve kadını da tanıyoruz fuhuş sektöründe. Çadır nerede? Çok stratejik bir yerde. Divandan gelirken iki merdiven var hemen çık orada sağda yükselti var. Çimenlik tam orada. Tezgah tam orada. Etrafa bir baktım divanın çaprazına hemen 20-25 metre uzağına tripodu koymuşlar. İzliyorlar. Direkt oradalar. direkt oraya kadrajı koymuşlar yani. Magazin çekin. gazeteciliği yapacaklar ki öyle mi? Gazeteciler bayramı değil daha bilmiyorum. Görüntü alacaklar. Tezgah belli. Gezide fuş diye verecek sonra. Ne yapsak ne yapsak dedik. Çadırın fermuarını çekin, öyle içindekilerle getirin. 40 kişi gitti işte. Çadırı söktü, dışarı çıkardı, parçaladı falan. Kadın itiraf ediyor. 500 Türk lirası para almış bu işi yapmak için. Parada üstünde... ...8-10 kişi al diye sayı vermişler... ...çekim öyle tamamlanacak. Bu da öyle bir durumda evet... ...yani bu arada Gezi Parkı'ndan bahsetmişken... ...Gezi Parkı'na yönelik 16 Haziran'da yapılan... ...15-16 Haziran'da polis operasyonda yapılan... E, ...bu el koymalar... ...çadırlara, kıyafetlere ve elektronik eşyalara yönelik... ...el, ko el koymaların ardından... ...bu eşyalar sahiplerine değil... ...Kızılay'a aktarılmış... ...böyle bir durumdan bahsediliyor... E sahipleri ne olacak? Gerçek sahipleri? Bilemiyorum ama yani Gezi Parkı revir sözcüsü Rezzak Elatar konuşmuş. 16 Haziran günü Gezi Parkı'nda düzenlenen polis operasyonu sonrası el konuları çadır kıyafetlerinin doğrudan Kızılay'a aktarıldığını söylemiş. Ve geri almak için başvurulduklarında 15 gün sonra kendilerine gelin alın dendiğini ancak eşyaların Kızılay'a transfer edildiğini gördüklerini söylemiş. İlaçların dışında kıyafet, çanta, laptop ve cep telefonu gibi eşyaların kepçe ve kamyonlara yüklendiğini ifade etmiş El Atar. Bu eşyaların kullanımı Kızılay'ın inisiyatifinde olduğu söylenmiş kendilerine de. Yani bence bir açıdan değil. Hatırlarsanız o e, müdahalenin olduğu günün hemen arkasında zabıta görevlileri ya da zabıta görevlileri kılığındaki insanların o çadırların içerisinden çıkan elektronik eşyalar ve elbiselerle dahil olmak üzere nasıl üstlerine giydikleri nasıl ceplerine attıklarını görmüştük. Yapmam Fakat bu şey sefer daha böyle Kızılay'ın... E, e, e, kurumsal yapısı tarafından dayat sistematik bir şekilde aktarılma durumu varmış. Artık öyle şey yok. Boş buldum alayım yok. Kızılay görüyor ve Kızılay aktarılıyor. Kızılay mı dedin? Evet Kızılay. Kızılay deyince aklıma geldi. Kızılay Başkanı'nın da çok yerinde bir açıklaması vardı. Evet. Ee, Helal kan. Domuz eti yiyen yabancıların kanından yapılmış aşılar olmaz. Helal Türk kanı olması lazım, Müslüman kanı olması lazım diye diye yani ırkçılığın en iğrenç biçimi olan öjenizmi de dile getiren bir başkanı var. Onlara mı devredilmiş? Bilmiyorum yani bilgisayarla alakalı bir şeyleri varsa olduklarını zannetmiyorum. Bilgisayardan çıkıyor mu bu Müslüman kanı ya da Hristiyan kanı şeklinde bir analiz sonucu çıkabiliyor mu? Emin değilim fakat baktığınız zaman görebilirsiniz belki eğer Kızılay Başkanı dediğine göre böyle bir durum var. 2 milyon ünite kana ihtiyaç varmış. Kızılay'da bir yandan da kendi bu reputasyonunu düzeltme derdindeymiş. Kızılay'ın reputasyonunu çok iyi hatırlıyoruz. Daha şeyden itibaren hatırlıyoruz. 99 depreminde böyle sahra çadırları vardı. Kırım Savaşından kalma, onları dağıtmaya kalktı. Çünkü asıl Kırım. modern ciddi söylüyorum. Kırım Savaşından evet. kalma. Evet. Yani <gülüyor> 19. yüzyıl sonlarından bahsediyoruz. Yani gazeteciler As bayramından da önce. Evet evet. Daha önce ikinci meşrutiyetten de önce. Ama ondan sonra parlak güzel çadırları da el altından başka yerde satış vaziyetleri iddiaları vardı o zamanlar. Neyse bu bütün bunlar geçti. Şimdi Kızılay gününü ve gazeteciler bayramını kutlamaya hazır olalım. Evet çok fazla haber var. Dünden kalan bir sürü de haber vardı. Şimdi Gezi Parkı ile ilgili diğer haberlerde çok önemli birkaç haberimiz de var. Onları da hemen söyleyelim. Ali İsmail Korkmaz'ın katil zanlılarının yakalanması adına altı polise jandarma tarafından tanık teşhisi yaptırıldı. Ali İsmail'i polisin öldürmüş olabileceği yolunda haberler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından medyaya gezi sitemi var. Gazeteciler Bayramı'nda gene. Gezi sistemi olmuş. O olayları abartıyorlar. Gözaltı ve tutuklamalar hukuka aykırı değil. Bayrak satanlar bile... 20 yıl hapiste yargılanacağının yer aldığını belirtiyor haberlerde ki bunlar zaten gerçek haberlerde aslında. 715 gözaltı olduğunu, 110 kişiye de hakaretten soruşturma olduğunu söylenmiş. Ama bu dün yapılan açıklamalar içerisinde en önemlisi İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yaptığı açıklamaydı. Muammer Güler, Gezi Parkı olaylarında polisin hukuksuz ve aşırı güç kullandığı genelgesini kabul ederek polise yeleğini gi, sopa kullanma ve şahısları hedef alarak gaz bir şeyin atma uyarılarında bulunmuş. Ki bu uyarılarında bulunmasının, e, bulunması da galiba bu işlemlerin yapıldığının en yüksek mertebeden, en yüksek kurumsal mertebeden Doğru, tasdikidir, doğrulanmasıdır. doğrulanmasıdır tasdik yani yeleğini giy, sopa kullanma, şahısları hedef alarak gaz şey atma demiş İçişleri Bakanı. Yani bu da demek ki polis bu Gezi Parkı eylemleri sırasında yeleğini giymedi, Kas, sopa kullandı. Kaskını çıkar, yeleğini giy ve şahısları hedef alarak ateş atma. Delikanlı kim bakalım diyor. Evet yani muammer güler diyor bunu delikanlı kısmını siz diyorsunuz ama Muammer Güler bu iş işleri de kabul ederek böyle bir genelge yayınladığından dair yayınladığına dair de bir haber vardı. Evet. Bunlar gezi ile ilgili başka dünden de hazırladığımız ilginç bir haber dizisi var. Şehir 7 e, Kule Bostanlarını koruyanlara da saldırı var. Çok çevreyle ilgili son derece yoğun haberler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Parkta Hidroelektrik santrale hesa e onay vermiş ki akıl alır iş değil yani. 32 endemik türü. Sadece o bölgede yetiştirilen yeryüzünün göz bebeği olan orkidelerin filan bulunduğu yere HES yapılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün raporunda da yeni bir doğa katliamı yaşanacağı uyarıları yer alıyor. Bunları da açık yeşilde konuşmayalım. İnin üstadından da tarih çıkmış. ...tonuzlu bir yapı ortaya çıkmış. Ne kadar İnin güzel. Yıkımı sırasında. Yani tarihi yeniden yazmak gibi bir şey. Kocaman bir bina. Ne yapmışlar? Yıkmışlar iş makineleriyle. O çıkan tarihi. Yani binlerce yıllık yapıyı... <gülüyor> ...yıkmışlar. Üç numaralı koruma kurulundan cevap bekleniyormuş şimdi. Kalıntı çıkarsa haber verin demiş kurul... Oysa kalıntılarda biliniyormuş. Bu da Elif haberi radikalden. İstanbul tarihi içinde yepyeni bir sayfa açılmış. Küçükçekmece Gölü Havzası'nda bulunan ve henüz adı bile kesinleşmeyen bir yerleşim. Bu haber nereden girmiş oraya? Ben e, haberleri derlerken koymamıştım. Şimdi yetkililer falan duyacak. Orayı da yerle bir edecekler. Nereden girmiş bu haber? Milliyet.com'da. Milliyet.com'da mı? Henüz adı bile belli değil. E, ama... Onun da ne olacağı belli değil. Yedikule Bostanları'nı e, koruyanlara saldırı var. Basına ve kamuoyuna önemli bir açıklama var. Onlardan şey yapabiliriz. Bir de Beşiktaş çarşı yanlış yaptı şeklinde bir şey gelmiş. Yani Fikret Orman'ın Beşiktaş Başkanı çarşının Gezi Parkı direnişine destek vermesini eleştirdiğine yönelik bir haberler çıkmış. Çok sıcak sıcağına yapılmış bir haber galiba bu. İyi olan evet. açıklama daha doğrusu. Evet bu hem işte <gülüyor> tarihi, tarihi kalıntıların yıkıldığı sırada oluyor. Yani biraz bekleseymiş keşke bu olaylar. Hem zaten dün oldu ya Gezi parka eylemleri çarşıda dün zaten Beşiktaş'taydı, sokaklardaydı. Evet. Ormanın açıklaması da tam üzerine gelmiş sıcağı Ama orman zıcağı. demiş ki Gezi parka eylemlerine katılarak çok büyük yanlış yaptı ben başkan olarak bu eylemlerin içinde olmalarını doğru bulmuyorum dediği iddia ediliyor kimin tarafından sabah ve fotomaç gazeteleri tarafından ama bjk.com.tr'de yani Beşiktaş'ın resmi sitesinde internet sitesinde kulübün açıklama şöyle sabah ve fotomaç gazetelerinde yer alan haberlerde başkanımız Fikret Orman'ın söylemediği sözlere yer verilmiştir kaynak belirtilmeden haberleştirilen bu cümleler bütünüyle hayal mahsulüdür. Ve e, Cumhuriyet Gazetesi spor müdürünün e, kulüp gezi parkı eylemlerinden etkilendi mi diye sorduğu bir soruya bu konuda konuşmak istemediği yanıtını vermiş. Ama sabah ve fotomaç gazeteleri sansürün kaldırılışının 105. yıl dönümünde bunu yeterli bulmayarak bayramlarını kutlamak istemişler. Ve eee Böyle bir şey çok büyük yanlış yaptı çarşı diye bir açıklama koymuşlar ağzına başkanın sabah ve fotomaç gazeteleri. Sabah logosu ne? Bir bakalım logosunun altında yazan şiarı ne yani düsturu ne? Sabah Türkiye... sabah sabah. Yok Türkiye'nin en iyi gazetesiymiş. Çok iddialı. Niye? Akıllı bir şey herkes... Yani... Dünyanın da yazabilirdi. Niye öyle diyorsun? Ama paket şeklinde geliyor bu gazeteler biliyorsunuz. 11 Aralık 2007'de şu anda Wikipedia'dan okuyorum. TMSF tarafından çıkarılan ve gazetenin içeriğinde yer aldığı ATV Sabah ATV yayın paketi ihalesini Çalık Holding almıştı. Aynı zamanda fotomaç biraz önce bahsettiğiniz fotomaç da bu paketin içindeymiş. Öyle mi? Paket şeklinde satılıyor yani. Fotomaç sabah. Aynı zamanda sokaklarda da satılıyor. Kapalı paketin de kemire kemire kemirgenlerce açılmasını kabul etmiyoruz. Bir tamenceri alalım ve ara verelim. Açık gazde. Mai ve arkadaşlarından oyun yüzden Red Race fare yarışı sıcan yarışı ya da kedi bir tarafa gittiği zaman fareler oynamaya başlar siyasal şiddet şehrini doldurur ve rastayı karıştırma işin içine rasta siyayı için filan çalışmaz bu fare yarışı fare yarışı ya da sıcanray yarışıdır diyorum sana barış ve güvenlik dediğin zaman böyle kolektif güvenlik getirirsin. Biliriz, biz biliriz bunları diyor. Ünlü şarkısında Bob Marley. Evet farelerle ilgili kemirgenlerle ilgili yaptığı yayın açıklamadan sonra hükümetle olan meselesini ekonomiyi çökerterek halletmek isteyenlerin zavallı kemirgenlerden farkı yok dediği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun teskin Gölbaşı'ndaki vilayetler evinde yaptığı, iftarda yaptığı konuşmadan bahsediyoruz. Medeniyet inşa edilmesinden bahsetmişti. Oradan da bu fare, kedi fare meselelerine biraz sıçrama durumumuz oldu. Bu arada da şey de, dünden kalan bir e, haberimiz de vardı. Milli eğitimin başörtüsüne yasak istediği ortaya çıkınca hükümet tarafından ben yapmadım, hukuk müşaviri yaptı diyen Osman Çelik konuşmuş. O da ben yapmadım, komplo kuruldu demiş. Gittikçe, e, İngilizce'de bir laf vardı da Lot seconds derler. Yani gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Romanın ya da piyesin konusu. Bu da öyle. Yani 2003 yılında Hüseyin Çelik döneminde göreve geldiğini anlatmış Osman Çelik. Arınç'ın açıkladığı gibi görevine de son verilmediğini söylemiş. Yani Arınç'ın açıklaması da. Doğru değilmiş anlaşılan. 19 Temmuz'da kendi isteğimle emekli oldum demiş. Başörtüsüne yasak isteyen kararla ilgili olarak suçlanıyor kendisi. Benim haberim olsa mutlaka bakana götürürdüm diye konuşmuş. Böylesine önemli bir konuda. Kararda imzası olan kişi ise Harun Kamans'a görevdeymiş. Çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Kim burada suçlu? Başörtüsünü hükümet mi istiyor, istemiyor mu? Suçlu mu var burada? Yeni Şafak Gazetesi'ne baktığınız zaman suçlu falan yok. Başörtülü memura vize manşetiyle çıkmış bugün Yeni Şafak Gazetesi. Danıştay'ın iki yıl önce memurluktan çıkarılan başörtülü öğretmen Melek Yılmaz'ın davasında tarihi karara imza attı ortaya çıkmış. Başörtüsü ceza gerekçesi olamaz diyen 12. daire tazminata hükmetmiş ve karar kesinleşmiş. Bir de böyle durum var. Fakat Yeni Şafak Gazetesi'nde tarafın manşetiyle alakalı bir haber var mı? Yok. Peki basın özgürlüğü, basın bayramı ile ilgili bir haber var mı? Yok. Yok. Peki Yavuz Baydar'ın işten atılması, bir zamanlar Dünya Ombudmanlar Birliği Başkanlığı'nı da yapmış olan gazeteci Yavuz Baydar'ın Yazılarının yayınlanmayıp sonunda işine son verildiğine ilişkin haberler var mı? O da yok. Yeni Şafak'ta mı yok? Yani? Yeni Şafak'ta yok. Bundan hiçbiri. Diğer gazetelerde de yok. Tarafta da yok. Milliyette de görmüyorum. Yani birinci sayfaya bakıyorum. Radikal'de de yok. Bu Yavuz Baydar meselesi olmamış olabilir mi? T24'te gördüm ben. Hmm. Habertürk'te de yok. Kemirgenler var. Star'da da yok. Akşamda da yok. Sabahta da yok. Bir günde de göremedim. Sabah söyledim. Evet. Hürriyette de galiba göremedim. Hürriyet farkı diye bir şey atmış ama gazetecilik ve matbaacılık anlayalım şirketi. Ha Ciro kağıt filan. Sektörün en büyüğüymüş. Hı. O var. 200 milyonluk boşanma var. Bütün gazetelerde Yavuz Baydar'ın işten atılması yok. Gazetecilerin 72'sinin kısmı atılarak ya da işten çıkar, çıkmak zorunda, istifa etmek zorunda kalmasıyla ilgili bir rapor da yok hiçbirinde. Zamana bakıyorum. Yok. Basın bayramı basında kutlanmıyor mu yahu? Galiba kutlanmıyor. Bir tek kutlanmıyor. kutlayacağız. Belki bir gün sonra kutlarlar. Kutlamalar olursa tabii, anmalar olursa muhakkak ki olacaktır. Cumhuriyette var. Ya Biz kandırılıyor olamaz mıyız saatli Kılıçlar marif takvimi tarafından? Evet, ben de o, o duyguya kapıldım. Biz yapmadık, saatli marif takvimi yaptı. Komplo. Bu, bu bir komplo ya. Evet, olabilir. Özdal yapmıştır. Belki. O da olabilir. İç mihrak. Kabloların arasında fareler gibi dolaşıyor zaten. Radyo lobisi. Avluya Avluda fare var. Mı? Avluda fare yok. İl bina. Neden fare olsun? Binanın dışından bahsediyorum. Binanın Parklar dışına girmeyelim. <gülüyor> binanın içinde kalalım. Çıkmayalım daha doğrusu evet. Evet, böyle bir durum var. Biz çocuklar seksek şey çizmişler yeri, avlunun yerini. Ben de gelirken bir hopladım, zıpladım, öyle geldim fareler gibi. Ama gazetelere baktığınız zaman radyonun bulunduğu tophane civarında, civarında kam gövdeyi götürüyor. Ellerinde palalı insanlar sokaklarda dolaşıyor gibi şeylerle rastlayabilmek mümkün tabii ki. Bu da hikayenin başka bir tarafı. Evet, başka bir tarafı. Şu ana kadar 715 kişi gözaltına alınmış, 41 tutuklandı. Onun da itiraz üzerine mahkeme kararıyla serbest bırakıldığının açıklanması var. Peki, bunlar yok. şey, Peki... E şu var. Şu nasıl? Belki ilginizi çeker. 8 Mart Eyleminde polisin biber gazı sıktığı ve yere iterek dövdüğü Nergis İzci'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı dava sonuçlanmış. Bir başka sonuçlanan dava. Bu sefer Danıştay'dan değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Çok önemli. Nerede o? Ee, bu İstanbul'da yaşanıyor. Ee, Hayır, nereden aldın Bir Biyanet'in yani Biyanet haberi. Hı. Mahkum olan e, Türkiye İzci'ye 20 bin euro e, ödeyecekmiş. 8 Mart Kadınlar Günü'nde polis şiddetine maruz kalan Nergis İzci'nin açtığı dağmadan evet, bu. karar. Türkiye'yi işkence yasağını ve toplanma özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulmuş. Bu çok önemli aslında. Emsal de sayılabilecek bir karar. Çünkü bir tekstil firmasında muhasebe memuru olarak çalışıyormuş Nergis İzci. 2005'te Beyazıt'ta bak. Bu sefer başka bir meydana çıkmış Taksim'e değil. Beyazıt'ta düzenlenen Kadınlar Günü eylemine katılmış. Bir basın açıklaması yapılmış. Sonra kalabalık dağılmaya başlarken polis çok şaşırtıcı bir şekilde nedeni anlaşılamayan bir biçimde biber gazı ve copla saldırmış. Bu şey dönemi değil mi? Polisin böyle silahını İstanbul Üniversitesi'ne doğru kahrolsun insan sanakları diye yürüdüğü dönemlerden bahsediyor. Aşağı yukarı evet 2005'ten bahsediyor. 8 sene önce. 8 seneden fazla. Eee izci de saldırıya uğrayan grubun içindeymiş başına yüzüne ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda yere düşmüş polis izciyi yerde de copla dövmeye ve tekmelemeye devam etmiş bu sırada küfür ve hakaret de etmiş ağır şekilde dayak yenen ve yarı baygın halde yatan izciyi çevredekiler kaldırıp hastaneye götürmüş televizyon kameralarında da çıkmış görüntü var Bir kameralarca kaydedilmiş Ayrıca işte eylemcilerin yanı sıra çevredekiler ve esnaf da zarar görmüş. Konu ne? Kadınlar günü. Kadınlar gününü kutlama. Evet. Onun üzerine idari soruşturmada bir kişi raporuna göre polis saldırmadan önce uyarıda da bulunmamış. Dağılıyorlar. Neden uyarıda bulunsun ki? Polis dağılan, dağılan, kitleye dağılın diye uyarıda bulunması pek e, mantıklı olmayabilir. Evet. Eee ve i̇şte morluklar, yaralanmalar, beş günlük iş göremez raporu, suç duyurusu savcılığa, idari soruşturma sonuçlanmış, polis, altı polise kınamışlar ve üç günlük maaş katı, maaş kesinti cezası verilmiş. Üç günlük. Evet, morlukların ve yaralanmaların sayısına göre işte belgelenmesine göre 3 günlük tutmuş. Evet, o, o nokta önemli. Yani gaz bombasına ya da bu tip bir şiddete maruz kaldıktan sonra hastaneden alınacak rapor e, temel teşkil ediyor bu tip davalarda. Daha önce bir açıklama yapılmıştı bu konuyla alakalı. Bu arada bu ikinci, Temmuz ayında çıkan bu konuyla alakalı ikinci karar. Aa, bir diğeri de. Evet, bu da, yani bir de şey ekleyeyim. 5 ila 10 ay... Bir polise de 21 ay hapis cezası vermişler ama adli soruşturma sonucunda. Yani sadece yani parasını kesmemişler. Hayır. Cezaları ertelenmiş. Hı. Fakat AİME yapılan başvuru sonuçlanmış. Dün göstericilere aşırı güç kullanıldı. Barışçıl gösterilerde günlük hayat aksasa da polis müdahale edemez. Trafik aksasa da müdahale edemez demiş. Çok ilginç. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesindeki işkence yasağını ve 11. maddesindeki toplantı ve gösteri özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiş polisin. Bu Türkiye'nin biber gazı kullanımından aldığı, senin de işaret ettiğin ilk ceza değil, 5. oluyor. Bu ay içerisinde 2. oluyor. Bu değil. ay içerisinde bile sadece 2. Evet, yani 2 gün önce 16 Temmuz'da çıkan bir haber vardı Radikal Gazetesi'nde. 10 kişinin öldüğü 2006'daki Diyarbakır olaylarında polisin kullandığı biber gazı fişeğinin yüzünde isabet etmesiyle yaralanan Abdullah Yaşan'ın davasında Türkiye'ye yine mahkum edilmiş. Ve yine 20 bin euroluk para cezasına çarptırılmış. Bu da 2006'da meydana gelen e, olayda olaylar sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, ahimde ortaya çıkan kararlardı. Bir diğer karar da Diyarbakır'da yine bir gösteri sırasında isabet eden gaz bombası nedeniyle evi yanan Sönmez Atıgün'ün Diyarbakır Valiliği aleyhine açtığı davada e, mevzu bahis edilmişti. Bu gayet trajikomik bir içeriğe sahip olan davaydı. İçişleri Bakanı yaptığı savunma dolayısıyla. İçişleri Bakanı evi yanan, atılan gaz bombası sebebiyle evi yanan kişiye olaylar varken balkona çıkması ve camı kapatmaması olağan değil demişti. O kadarla değil. Bir, bir önemli bir unsuru da dışarıda bıraktın. Eksik bıraktın. Nedir sigara orka? da içmiş. Sigara da mı içmiş? Balkonda evet. Yani ben şeyi hatırlıyorum. İhlas haber ajansının görüntülerine baktım geçtiğimiz gün. Yani sigara polis içiyor muydu? Sigara içmiyordu da evin içerisinde atılmış bir şekilde gaz bombasından ötürü. içerden dumanlar çıkıyordu. O kadar sigara, sigaradan o kadar fazla duman çıkabilmesi mümkün değil. Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Tokide sigara içilmeyen evler yapacakmış. Ama bu konumuz değil. Onu sadece para Akıllı evler. Evet, akıllı evler. Yani böyle bir olaydan bahsediliyor. İçişleri Bakanı savunması böyle. Evet. Öte yandan da bir başka önemli haber de var. Reyhanlı'da gerçekleştirilen e, bombalı saldırının ardından belge sızdırdığı iddiasıyla tutuklanan Utku Kalı. Ağır için 25 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlanmış. AKP'nin Reyhan'da gerçekleşen saldırıyı önceden bildiğini ortaya koyan bir belge bu. Red Hack adlı kuruluşa sızdırdığı iddiasıyla tutuklanmış Ertuğut Kukal'ı iddianame hazırlanmış. İsmail Saymaz'ın haberi bu radikalden. Devletin gizli belgeleri temin ve açıklama iddiasıyla ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla iddianame düzenlenmiş. Evet casusluk suçlamasıyla yargılanıyor Utkukalı 25 yıla varan hapis cezasıyla ve e, Radikal Gazetesi'ne bir açıklamada bulunmuş. Bu patlama ilişkin belgeleri gönderdiği iddia edilen gazeteci Erman Paçalı şöyle demiş Utkukalı tarafıma, taraf, e, tarafından şahsıma herhangi bir belge gönderilmemiştir. Gönderilmiş olsaydı bir gazeteci olarak bizzat kendim yayınlardım iddia edildiği gibi Utkukalı ile telefon görüşmelerim olmamıştır demiş. Radikal Gazetesi'ne verdiği demecinde. Böyle bir durum var. Yani bir yerel gazete verildiği haberi var. Fakat e, e, yani, çok ilginç. EPE ile e, e, istihbarat notlarına gizli ve ivedi damgası vurduktan sonra İstanbul'da yerel bir gazetede çalışan EP'ye cep telefonu yoluyla gönderdiği iddia ediliyor ama bunu reddetmiş EP'de. E, ve e, Kalın'ın telefonunda keyboard adı verilen hafıza sisteminde yapılan araştırma diyor. Keyboard diye bir hafıza sistemi mi var? Bilmiyorum. Klavye demek keyboard bildiğim kadarıyla. Klavye üzerinde mi araştırma yapmışlar? Teknik bir konu. Binlerce kelime yan yana getirilmiş, anlamlı cümle oluşturulmaya çalışılmış. Anagram yapılmış yani. Kelimeleri ard arda sıralayan savcılık kalın'ın bu yazışmalarını da delil saymış ilk defa duyuyorum böyle bir delil kullanıldığını. Keyboard kullanılarak değil mi? Klavye evet. kullanılması. Evet. E, toplumun baş belası zaten bu telefonlar da sosyal medyada. Bir de e, Bursa'da toplumun da... Toplumun baş belası niye dediniz ki telefonları şimdi? Her şey toplumun belası. Yani bu Başın kadar belası. Makine kırıcı olmayalım. Makineleri kırmayalım. Gayet yerinde de kullanıldığı zaman gayet başarılı sonuçlar verebiliyor bu toplumsal hareketlerle cep telefonları. Utku Kalın'ın depres ağır depresyon teşhisi konduğu da söyleniyor. Kendisine. Yani her görüşmede kendisine çıplak arama yapıldığından da bahsediyordu ablası, avukat olan ablasını. Bunun normal bir proses olduğunu, normal bir süreç olduğunu biliyormuş fakat gezi park eylemlerinden dair haberler çıktığı zaman bu çıplak aramayla alakalı bunun normal olmadığını anlamış kendisi. Böyle e, evet. psikolojik baskılarda yapılıyormuş. Bursa'da da romanlara bir linç girişimi haberi var. At pisti yüzünden çıkan bir kavganın romanlara karşı lince dönüşmesi sonucu mahallede gerginlik olmuş. Bu da bir haber merkezinden bir haber. Osman Gazi ilçesi Güneştepe mahallesinde ciddi bir şey var. Romanlar bize ırkçı yapıldı diyor. Diğer mahalleli de romanlar sürekli problem çıkarıyor demiş. Roman forumundan Hacer da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşanan adli bir olay roman mahallesinde geçiyorsa mutlaka onların göç ettirilmek istenmesiyle sonuçlanır demiş. Yani at pisliği yüzünden evlerin camı mı kırılıp at arabaları yakılır mı diye düşünmemek de elde değil açıkçası. Tabii ki bir tipik şeyler var. Kavgada bir romanın silahla ateş edip 16 yaşındaki genç kadını yaralaması haber var. Mahalleli romanların oturduğu evleri taşa tutmuş, barakalarını yıkmış ve at arabalarını ateşe vermiş. Saçmalardan yaralanan genç kadın hafif yaralı şekilde kurtulmuş. Çevik kuvvet müdahalesi. Yirmi kişi göz altında. Romanlar tedirgin diyor Nilay Vardar'ın haberi. Türkiye'nin her yerinde adli olaylar olabilir demiş Hacer Fogo ama mahallesinde Mahallesi'ndeyse hemen lince ve göç ettirmeye dönüşür. E, bu, bu da romanları seviyoruz söylemenin ne kadar sahte olduğunu gösteriyor demiş. Olayın aslında bir başka kısmı da var. Bu at pisliği yüzünden başlayan ve bir genç kızın yaralandığı söylenen olay sonrasında mahallede kaçak olduğu belirlenen 5 e, yeri 5 e, romanlara ait 8 ve belediye ekiplerince yıkılmış Yıkım nedeniyle tedirginliğin tırmandığı mahallede e, romanları emniyet müdürü Ali Osman Kahya sakinleştirmeye çalışmış. Yani böyle bir olayın ardından da dozerlerle e, Romanları mahallesine girmişler. Evet. Dünyadan da birkaç haber verelim. Birinci saati bitirirken çok yoğun gündemli, gündemli şeyi veremedik maalesef ya. Tosun Prensi bu evet, haberini. Ne 21. yüzyılın en şişko prensi mi oluyor kendisi? Yok en şişko diyemeyiz ama bebekte bilemem. Bütün gazetelerde tabii ne olur yani gazetecilik bayramında, yani dünyadaki diğer bebeklerle pek ilgilenilmiyor ama yeryüzünün en önemli bebeği olduğu anlaşılıyor bu şeyin. Türkiye basınında da dahil bunda. E, fakat biz şey söyleyelim Irak'ta korkunç şeyler oluyor 500 e, Abu Ghraib Meşhur e, Kötü şöhrete sahip Ebu Ghraib hapishanesinden 500 Mahkum kaçtı Kaçırıldı daha doğrusu O işkence yapılıyordu Amerikan askerleri tarafından Fotoğrafları da yayınlanmıştı bir kısmı biliyorsunuz Velkaide de Üstlenmiş Bunları yanılmıyorsam değil mi? Evet. E, ayrıca da e, Irak'ta yoğun gene e, insan öldürme durumları da var. Onu da belirtelim. Şiddet e, durumları var. E, i̇ki günde 80 kadar insanın öldürüldüğü bir var Irak'tan. Bunu da söyleyeyim. Mısır'da da Muhammed Mursi destekçileri ve karşılıkları arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişi ölmüş ve toplam 180 küsur insanın öldürüldüğü haberi de yer alıyor Mısır'daki durumlarda da. Madem çatışmalardan ve patlamalardan bahsediyorsunuz biraz daha yakınlaşalım. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'de Hatay'ın Suriye sınır kesiminde askerlere iki ayrı noktadan ateş atıldığını angajman kuralları karşılığında ateş verilmesi sonucu bir kişinin öldürüldüğünü söylemiş. Yani sınırda Hatay sınırında sıcak bir çatışma yaşanmış ve Suriye tarafından bir kişi öldürülmüş. Ee, ve ardından da diğer bir 2. hava üstünden 8. anajet üstünden daha doğrusu vur emriyle havalanan Türk uçakları sınır hattında keşif uçuşu yapmışlar. Böyle bir durumda var. Evet, gergin bir durum var. Ve çatışmalar da sürüyormuş Resulayn bölgesinde. El Nusra El Kayda'ya bağlı olduğu bilinen El Nusra'yla PKK'nın yalnız uzantısı olduğu bilinen PYD arasında meydana gelen çatışmalar da sürüyormuş yoğunlaşarak hem de. Evet, darbeden beri Mısır'da ölenlerin toplam sayısını da tam buldum. 189 kişi olduğunu da söyleyelim. Evet. Suriye'yi de Esad yönetemeyecek diyor Amerika Birleşik Devletleri asla tekrar yönetemeyeceğini açıklamış ama yönetmiyor mu zaten şu anda? Bir kısmını en azından. Evet. Elinde bulunduruyor. Suriye'nin geleceğinde Esad'ın lider olmasına razı olmayacağız demiş. Ve son bir haber daha var eğer bu bittiyse. Tunceli'den son olarak ayrılan 15 kişilik bir PKK'lı grubun Kuzey Irak'a yola çıkmadan önce ormanlık alanda meşe ağaçlarını asılan üzerinde Güven ve birlikte yazısı bulunan tişörtleri ateş ederek, barış mesajı vererek sınırdan çekilmeye başladıklarına dair de bir haber vardı. Yani İngilizce güven ve birlikte yazılarına atış etmişler ellerindeki kaleşnikoflarla ve barış istiyoruz demişler. Barış istiyoruz demişler. Bu da gene ilginç bir şey. İronik bir mesaj taşıyor ama ben algılayamadım haber içerisinde. Ben de algılayamadım. Barışın gelmesi için elimizdeki son kurşunlarımızı sembolik de olsa bu cansız tişörte sıkarak dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz demiş. Güven evet. ve birliktelik yazı dolu tişörtte. Bu arada şeyi de hemen söyleyelim. Son yarım saat içinde bu sefer hava alanları ve uçaklarla ilgili yayın yapacağız, yapmaya çalışacağız. Çok ilginç bir şey var yeni bir e, hava alanı açılışı yapılıyor saat e, Cuma günü. Saat kaçta yapılacağını bilmiyorum ama e, ve büyük bir e, Şerafettin Elçi adı verilmiş e, ve buna karşı e, böyle bir jest yapılmış hükümet tarafından. Buna karşı da e, şeyde e, tabela asılmış Recep Tayyip Erdoğan. iki hafta önce Bingöl'de açıkladığı Şerafettin Elçi ismini yer aldığı tabela Şırnak Havalimanı'na asılmış. Açılışta Cuma günü. Buna ve karşı bir jestle de BDP'de 20 bin kişilik davetiye bastırmış. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere çok havacılık sektöründe müthiş bir bereket yaşanıyor. Bingöl, Kastamonu, Şırnak böyle gidiyor. E, fakat e, bunun pek akıl kârı olmadığına dair de epey rapor var elimizde. Ekonomik büyüme vesaire her konuda bunu e, kuvvetli bir e, çalışma yaptığımızı umuyoruz. Onun üzerinde bir e, yayın yapacağız. Fakat bu işler böyle havaalanıyla falan olmuyor anladığımız kadarıyla. Onları dokuz 10 on arasında sizinle paylaşmaya çalışacağız. Şimdi farelerle beraberiz. Açık kastı. Mevoto. Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Hüca. Ee, barış sürecinden biraz bahsedelim. Birçok olayda kısmen onun gölgede kalması gibi bir durum da yaratıyor. Öcalan'ın bir mesajı vardı basın toplantısı ya, ya da gazetecilerle doğrudan doğruya medyayla İmralı'da görüşebilmesi yönünde bu dalet Bakanlığı tarafından mümkün olamadığı söylendi ama Arınç başka bir dille de daha bu, bu, soru bile sorulamaz dedi. Caiz dildir. Bu arada Rojava e, meseleleri var Suriye'de. Ee, ve bir de yeni bir mesaj da mesela bugün akşam gazetesinde görüyoruz bölgesel Kürt yönetimi başkanı Bazdani'nin de Suriye sınırında Özsoy'la, Özgür Suriye ordusuyla çatışan PYD'ye de e, üstü kapalı bir mesaj verdiği PYD'ye uyarı yaptığına da her şeyler var. Ne oluyor senin e, çok kişisel olarak hayatında da çok iyi bildiğin yerler olduğunu biliyoruz, dinleyicilerimiz de biliyor. Evet. senin hayatın <gülüyor> üzerinden okumaya evet, çalışıyorduk. Oradan da konuşuruz tabii. Yani. Bu barış sürecinin sadece Türkiye'de Kürt sorunuyla sınırlı bir süreç olmadığını baştan beri konuşuyoruz daha doğrusu. Ben bunu gayet net söylüyorum. Hani bu başta Suriye olmak üzere belgedeki diğer Kürtlerle ilişkiyi ve Kürtlerin Burada geleceğini etkileyecek bir süreç, bölgedeki geleceğini etkileyecek bir süreç. Esasen bu sürecin ortaya çıkmasında, başlamasında Suriye'deki gelişmelerin de önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Onlar da zaten yazılıyor, çiziliyor. Şimdi bu sürecin ortaya başlamasında ya da bu böyle bir süreci başlatan inisiyatifi, e, almasında en önemli hedefin e, gelecekte Kürtlerin bölgede e, güçlü bir daha şu ankinden çok daha güçlü bir aktör olabilecekleri eğer e, silahlı e, çatışmalar biterse PKK siyasal bir hareket olarak e, bu süreçte sadece Türkiye'de değil bölgede de Kürtlerin kendilerini, kendi geleceklerini denilen konusunda çok daha e, önemli rol oynayacağını hesaplıyordu. Buna fiili bütünleşme demiştik ya da ben ağırlıyorum. Yani Türkiye'nin sınırlar hiç değişmeden onlar tartışılmadan e, Anadolu Mezopotamya e, entegrasyonu bütünleşmesi diye, diye ifade edebileceğimiz yeni bir ufku yeni bir e, yolu olarak e, görünüyordu. Şimdi hani, bu, önemli olan tabii Türkiye'de bu sorunun bu sürecin başarıyla yürümesi. Ama sadece e, Türkiye'ye bağlı değil, Türkiye'deki gelişmelere bağlı değil. Özellikle e, Suriye'deki gelişmelerde sürecin seyir etki ekle potansiyeline sahip önde çok yüksek oranda. E, bir ara gene hani, Türkiye'de süreç dalgalanıyor ya da işte süreç kriz var tıkanmak üzere gibi değerlendirmeler yaygınlaşmaya başladı. Ben de bu tür değerlendirmelerin çok çok hızlı ve fazlaca bol miktarda kullanıldığını düşünüyorum ve bunun doğru olmadığı konusundayım. Yani bu sürece sanki hani böyle çok basit ve her an tıkanabilir, her an çekebilir bir süreç gibi batmak yanlış. Sadece hizmetle e, PKK arasında ya da sadece Başbakan'la Öcal arasında e, bir e, görüşme pazarlık var ve işte bir taraf kötü davrandı mı ya da bir taraf ters davrandı mı hemen bu iş bitecek gibi bakmak biraz önce söylediğim o büyük boyutu o e, büyük e, hesapları dengeleri hesaba katmak demek oluyor. E, şimdi barış dediğimiz dediği bir süreç pek çok ayağı olan ve e, bu noktadan sonra kolay kolay çökemeyeceğimi düşündüğüm e, bir e, önemli ilişkiler ağı oluşturdu. E, ve bunun da e, önemli bir ayağını, bu ağın da önemli bir düğümünü Suriye meselesi oluşturuyor. Elbette zorluklar var, elbette önemli ee, riskler de e, içeriyor ama e, dediğim gibi böyle bir boyutta e, görmek böyle bir perspektifte görmek çok daha sağlıklı değerlendirmelere yol açar. Türkiye'de biraz fazla kısım iç politik hesaplar ve değerlendirmeler öyle çıkıyor. Hani e, mesela e, işte hükümet şunu yapmadı o zaman bu süreç bitti. Hükümet şunu yapmadı ama işte zaten bu süreçte öyle de barış olur mu değerlendirmelerinin e, gerçekten fazlaca yüzeysel kaldığını Öcalan'ın son mesajı yine açıkça ortaya koydu. Yani bu süreç büyük ölçüde Kürt tarafında Öcalan üzerinden yürüyor ve Öcalan'ın e, kontrolünde şu ana kadar gelişiyor. Hı hı. E, hatırlayalım Öcalan'ın e, BDP heyetiyle ye son görüşmesinden önce Yine kriz ve işte sürecin tıkandığı yönünde çok sayıda değerlendirme duyuyorduk değil mi? Evet. Ama Öcalan gayet çelikamlı, dengeli bir açıklama yaptı. E, bu e, cezaevinde basın toplantısını da bir temenni olarak söyledi. Basın toplantısı değil de basınla görüşme imkanı. Evet. E, muhtemelen yakın zamanda mümkün olmayacağını... Kendisi de biliyordu çünkü sonuçta sürekli görüşme halinde olduğu anlaşılıyor devlet heyetiyle de tırnak içinde. Bu talebin şimdi gündeme gelmesinin de elbette bir anlamı var. Kendisi tarafından bunun dile getirmesinin bir anlamı var. Süreç hakikaten ciddi, daha ciddi krizlerle karşılaştığında Öcalan'ın kamuoyuna doğrudan konuşmasının bir tür zeminin hazırlama yönelik bir ifade, bir talep olarak görüyorum ben bunu. Yani Öcalan yakın zamanda böyle bir görüşmeyi beklediği için buna aday bakanlığı ya da hükümetin yanaşacağını düşündüğü için söylememiştir. Ama kendisinin de oradan kamuoyuyla konuşmasının gerekli olacağı daha az kriz zamanlarında Böyle bir şeyin mümkün olması için ya da böyle bir şeyin gündeme gelmesi için şimdiden bir e, hazırlık e, maliyetinde e, bir ifade e, olarak değerlendirmek daha doğru geliyor bana öcaren açıklamasını. Evet. E, tabii işin suriye boyutu var, değil mi? Evet tabii. Yani bu arada mesela şeyde bugün gene bir yerde şeyde tarafta vardı galiba. Selahattin kentinde e, toplanacak bir Kürt konferansı ile e, ilgili bir haberde de kulislere göre PKK'nın da silahlara veda çağrısına e, olumlu cevap vereceği söyleniyor. Barzani'nin de e, güvence aldığı söyleniyormuş. E, bu konuda konuşuluyor diyor. Aynı zamanda da Talabaniye şifa, Almanya'da tedavi gören Cumhurbaşkanı Irak'ın General Talabaniye şifa, İmralı'da hapis cezasını çeken Öcalana da özgürlük dileğinde bulunmuş Barzani. Böyle de bir açıklama var. Evet, zaten Barzani'nin bu kürt ulusal konferansı için yaptığı çağrı metni son derece önemliydi. Evet. Burada artık hani sadece. PKK'ye silahlara ve da e, açıklamasının e, e, kabul ettirilmesinin ötesinde boyutları var. E, şu Bir hatırlatma yapmam gerekiyor tabii. E, Kürtülümsal konferansı yıllardır gündemde. E, ve yıllardır e, bu e, konferansın toplanması için çeşitli girişimler yapılıyor. Esasen PKK'nin çok daha e, fazla talep ettiği, istekliği olduğu bir konferanstı bu. En sonunda e, Öcalan'ın e, bu şimdi yürümekte olan süreç çerçevesinde önerdiği konferanslardan biri. E, şu, çok önemli bir gelişme bu. Hem bölge için hem Kürt sorunu için. E, Barzani doğrudan doğruya çağrıyı yaptı ve iki kişi adına daha burada bu çağrıyı dile getirdiğini söyledi. Bunlardan biri yani kendi ifadesiyle Mam Celal yani Celal Kalabani, Evet Diğeri de Abdullah Öcalan'dı. Şimdi e, bu üç isim şu anda Kürt e, dünyasında Barzani'nin ağzından bu konferansın çağırıcıları olarak inah edilmişler. <gülüyor> e, ve e, Selahattin kentinde bir ön toplantı yapıldı zaten. Evet. Sıraattin kentinde yapılan toplantı e, yine çok önemli gerçekten. Son yıllarda Kürt dünyasında ve siyasetinde e, en önemli olaylardan biri olduğunu kaydedelim bunun. E, bütün bunları söyledikten sonra bir şey daha söyleyeceğim tabii. E, Türkiye'de e, Kürt sorununun devletin şimdiye kadar oluşturduğu kafesler ve filtreler dışında okumaya dinlemeye ve konuşmaya daha fazla açık olmak gerekiyor. Kelimeleri de, isimleri de çok daha fazla Kürtlerin kullandığı şekilde ve Kürt dünyasındaki anlamlarıyla öğrenmeye başlamak artık hiç olmazsa bu aşamadan sonra gerekiyor. Çok geç kalındı. Yani Suriye'de işte Suriye Kürtleri deniyor, denecek. Sadece devlet değil yani gayet demokrat medyada da bu sıkıntı yaşanıyor. Ee, orası Rojava. Rojava demek, yani Türkler buna Rojava diyorlar. Ee, Türklerin dilinde Rojava. Ee, Rojava batı demek. Batı neyin batısı? Turgüstan'ın batısı demek. Yani Turgüstan diye bir coğrafya olduğunu ve bu coğrafyanın da çeşitli, dört bölge, dört ülkede dört iki bu sınırları içinde dört parça olarak bulunduğunu e, herkes aşağı yukarı biliyor ama isimler konusunda gerçekten e, biraz e, beni şaşırtan, e, şaşırtan değil artık e, anlamını yitirdiğini görmemenin getirdiği bir şaşkınlık diyebilirim ona e, var yani e, sadece dediğim gibi resmi çevreler değil Sadece işlerini denesimi söylemeye yakın medyada da değil. Mesela bizim radyoda bile bu kelimelere e, alışmakta biraz sıkıntı çekiliyor. O yüzden artık çok normal. Çünkü Kürtler bu bölgede e, siyasi olarak da çok e, hay, e, ciddi bir aktör olacaklarının işaretini yavaş yavaş daha büyük adımlarla veriyorlar. Bu zaten kaçınılmaz bir şey haline gelmişti son 10 yıldaki 15 yıldaki gelişmeler bunu zaten gösteriyordu. Türkiye'deki barış sürecini de bundan bağlantısız düşünmemek lazım. Başta hani bir çağrı yapıldı dedim işte Mesut Barzani, Mam dedi. Şimdi Mam Celal işte Kürtler, Celal Taha'la Söz ederken Mam Celal diyorlar. Evet. Sonuçta ee, tabii e, hani biraz mesafe almadık değil Türkiye olarak ee, bilmem aşiret e, liderlerinden işte e, bunlar çapulcular e, söyleminden şimdi artık isimlerini hiç olmasa becerebilir noktada e, birçok kişi ama daha fazlası lazım yani Türkiye kendi Kürtleri Türkiye e, kendi daha doğrusu Türkler ve Türkler bu bölgede e, daha geniş bir birliktelik ve daha geniş bir e, ortaklıkla yaşamayı e, denemek zorundalar deneyecekler ve bunu da başarmaları gerekiyor. E, o nedenle sadece e, Türkiye'deki Türklerle sınırlı bir tanışıklık Bile yetmiyor ki o konuda da büyük eksiklikler var. Evet yani zaman, toplam yaklaşık <gülüyor> 25 milyon civarında değil mi? Bu dört... Hesaplar evet. e, yani en düşük hesap 25. Evet. E, şimdi tabii bu rakamlarla ilgili her zaman e, tarafların e, tutumuna göre bir askeri rakam vardı işte evet, e, arzamı evet. var yani 40 25 ile e, 40 arasında diyelim ve evet bunların yani, yarısında Türkiye'de diyor. yaşadığı biliniyor diğerleri evet. de İran, Irak ve Suriye'de evet, yüzde yani %40'ından fazlası yaklaşık Türkiye'de yaşıyor İran, Irak, Suriye'de e, tabi orta Asya de neredeyse var. Ee, yani Kazakistan'da var, Kırmızistan'da var, özellikle Ermenistan'da var falan. Yani küçük nüfuslar değil şeydeki mesela. Kazakistan'daki işte küçük bir nüfus değil ve e, kendi dillerini de korumuşlardı e, hani o dönemde. Neyse bunları başka zamanlarda daha uzun konuşuruz. Konuşuruz evet. Yani e, bu e, Suriye'de ne oluyor? Şimdi yine bir türlü son kağıdı gibi önümüze geldi. Bu türlü son kağıdı, bu test... ...habbeten e, artık sadece politik bir test değil. Yani bir tür... E, ...bir tür nasıl diyeyim... ...olgunluk testi, bakaloria sınavı gibi bir şey. Evet. Hani... E, ...olgunluk testi şu anlamda... ...ya öyle bir noktada ki dünya... Türklerle ilgili pek çok şeyin ismi, birçok şeyin çok açık konuşulurken biz bizde hala işte evrenimizde kuzey, kuzey Suriye yok işte bilmiyorum oradaki Türkler bir oluşuma gidiyor bu kabul edilemez falan gibi düşünün Irak'ın kuzeyinde bundan. 15 yıl önce yaşananlara karşı sergilenen tutumun aynısı sergileniyor. Ve o tutumun ne kadar başarısız olduğu, artık hiç akla bile getirmek istenmediği ortadayken yine aynı yanlışlar yapılıyor. Evet, ben demin de bir hata yaptım, onu da düzelttim. Ya Selahattin kentinde zaten yapılmıştı hazırlık Yapıldı, toplantısı. Toplantı, Şimdiki yani. yenisi Ama evlerde bu... yapılacakmış. E, tabii yani şey... Türk Kongresi Kürt Ulusal Kongresi olacak konferans diye başladı. Evet, Ama Kürt, Kürt Kongresi olacak ve şunu dikkat edin, bu Selahattin Kentindeki toplantıya Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Sabriog, ok, Zeki Şengali, Ronay Selahat, Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş bir taş falan yani ablan müfti, salih müfti. Asya kim bunlar şimdi Türkiye kamuoyu artık çok bilmiyor söyleyeyim. Ee, ilk saydıkların Barzani ile Çirvan Barzani Mesut Barzani ile Güney Kürdistan diye adlandırılan Kuzey Irak'taki Kürtlerin en önemli şimdi tabii Mesut Barzani bütün Kürtler için bölgedeki bütün Kürtler için önemli bir lider bir sembol e, gücü ve değeri de var. Şimdi bunun bunlar Uzun süre mesela e, PKK ile de sıkıntılar yaşadılar. berz Barzani ile işte PKK arasında, TDP ile PKK arasında ciddi sıkıntılar. Hatta savaşlar yaşandı. Ama şimdi aynı masanın etrafında var ve e, bu masanın bir yanında e, Kezeker'in yürütme konseyi üyeleri sablıyor. Zeki Şengal'in orayı Serhat oturuyor. Türkiye'den He. Ahmet Türk ve Serhat Din Demirtaş oturuyor. Ya Suriye'de PYD'nin eş başkanlarının Salih Müslim Vasiya Abdullah oturuyor. Şimdi e, hakikaten çok önemli bir gelişme bu. Burada hemen Suriye'yi bağlayalım çünkü süremiz e, hızlı akıyor fark edemiyorum nereden. Ne bir de bu mesele açılınca e, biz alfabenin daha ilk harflerine takılı durduğumuz için kamuoyu olarak ve konuşmalarda da bir sürü tabu, zihinlerde, dillerde bir sürü karakol olduğu için hakikaten o da zor oluyor. Neyi nereden anlatmaya başlayacağız diye ya da konuşmaya başlayacağız diye. Şimdi bir süredir Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin Rojava dediği anlamı Batı Kürgistan olan bölgede Kürtler kendilerine ait bir yönetimi zaten kurdular. Ve bu e, iç savaşın başlarında itibaren yavaş yavaş hazırlanan bir şeydi. Yani e, bu bölge bizim e, Güneydoğu dediğimiz sınırımız boyunca uzanan bir bölgedir. E, sınırımız boyunca e, uzanan bir bölge ama sınırın tamamı değil elbette. Şöyle söyleyelim e, işte musaybimden gelir e, benim memleketim musaybim. Ee, devam i̇şte, de, e, şey Antep'e kadar giden bir bölge. Bu müzik. Evet. Böyle oralara kadar uzanan bir bölge. Burası e, biraz içerilerde bir iki yerleşim daha var Türklerin. Yani burası o kadar yakınımızda bir yerken Türkiye'de kamuoyu o kadar uzakta bir yer olarak algılıyor ki e bunun e, sadece politik değil aynı zamanda ciddi bir psikolojik sorun yarattığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de milyonlarca insanın hayatının bir parçası olan bir bölge sanki işte ne bileyim Kaf ötesinde bilinmez e, bir yermiş gibi konuşuluyor. Çünkü bilgi de yok gerçekten ve zihinlere de kalplere de yerleşmiş deyip. Suriye dediğimiz şey benim için ya da Rojava dediğimiz şey. Benim ve benim gibiler için hayatım çok olağan, çocukluğum, gençlik öykülerimizin, orada yaşadığım süre içindeki hayatımın çok olağan bir parçası. Yani benim Musaydin sınırı 0 kilometredir. 0. Ve ana cadde ile tel örgü bir yerde birbirine değer. Yani tel örgü dediğimiz sınır. Yani ne zaman sabah kalksam ya da işte evden çıksam, yüz adım sonra ben Kamışlı'ya giriyorum. Yani sınırın yakasındaki ilçeyi. Evet, orası benim için hani Musaibi'nin ikizi gibi. Hani sonradığımız havanın Musaibin yarısı Musaibi'nin göklerindeyse, bir Suriye'de, Suriye diye bilinen aslında şimdi artık Rojava dediğimiz, işte sınırın öte yakasındadır. Evet, yani e demir, yolu bu da, yolu bu, demir yolu hattı. Bağdat'ta uzanan demiryolu hattı. Evet. Bir, <gülüyor> birlikte gezmiş olduğumuzu da hatırlıyorum 2003 yılında. Bir de Rusaylı'ya gittik. Evet, birlikte, değil mi? Sen gezdirmiştiniz. Barış, gezdirmiştin barış, barış, konferansın mesela, evet, barış konferansından sonra. Ve o sıfır noktası şimdi geçenlerde de e, bizim de Açık Radyo internet sitesinde de yayınladığımız, radyodan da okuduğumuz hatta Chomsky'nin bir yazısı çıktı. Son gelişmelerle ilgili olarak. Dünyadaki orada da sınırların ne kadar aslında tesadüfi ve keyfi olduğunu Keyfiyiz. ve bunun yavaş yavaş çok korkunç şekillerde de olsa bile e, e, erozyona uğradığını ve ortadan kalkmakta olduğunu da söylüyor. Evet. Ve, ve bunun e, da evet. <gülüyor> yeni bir, Yok, yani... bir şans var ortada. Yani sınırları bugün Türkler değiştirmek istemedikleri ilan ediyorlar. Biz sınırlara resmen dokunmak istemiyoruz diyor. PKK söylüyor bunu. de söylüyor bunu. Bu önemli. Oysa bundan 10 yıl öncesine kadar, 15 yıl öncesine kadar aslında Kürtlerin büyük bir kısmının siyasi örgütlerinin de neredeyse tamamının dilinde bağımsız Kürtistan sözü vardı. Şimdi o bir kenara bırakıldı. Şimdi asıl büyük gelişme bana göre Sınırları dokunmayı bile tartışmaya gerek olmadan, yani bu kadar önemsizleştirmek sınırlar Bölgeyi bir, bütün olarak e, bütünleştireceği, yani entegrasyonunu sağlayacak bir siyasi birliktelik. Ve bunun da tabii e, toplumsal, kültürel pek çok etkisi olacak. Elbette Türkiye'deki milliyetçileri ve ulusalcıları e, buna alıştırmak ve bunlara alışmalarını beklemek e, kolayca alışacaklarını beklemek doğru değil herhalde e, bir bir süre alacak ama en azından Türkiye'de bu öz, çok, e, çok e, ihtiraslı milliyetçilerle e, çok e, arkay kaldığını düşündüğüm ulusalcıların etkisinin azalmasını sağlayacak şeyler gerekiyor bu ülkede. bütün hani demokratların işte kendi liberal diyenlerin, bunları bunları daha çok bilmesi daha geniş çerçevelerde değerlendirmesi gerekiyor. Artık devletin kurduğu o Kavramlar e, dizgesiyle Üç beş kelime e, Hayatı karşılamayan Tam tersine hakikati e, Bastırmaya çalışan e, ifadeleri e, Terk etmesi gerekiyor Hakikati daha hakiki Kelimelerle ve e, Hayatın içinden e, görmesi Gerekiyor dediğim gibi yani Rojava diye Konuşturuyor bakıyorsunuz Orada El Nusra er Kaidenin uzantısı e, Kürtlere saldırıyor ve bir süre önce e, burada iktidara şeriatçı diye e, şeriatçı emelleri var diye ayaklanan ve işte üstten gösteren ulusalcı kanat e, Suriye'deki çatışmalarda Kürtlere karşı tavır alıyor. Yani El Nusra'nın neredeyse fiilen destekçisi. Yani eee er gayri destekçisi durumuna gelebiliyor bu şaşkınlıkların e, Türkiye'de çok daha açık görülebilmesi ve e, hakikaten Türk meselesinin bütün bu boyutlarıyla e, daha daha hayatın e, bir parçası olarak konuşulmasında çok acil ihtiyaç var bana göre. Evet. Süre bitti galiba. Evet süre bitti. Yani çok e, karmaşık bir e, olayın bir e, içinden çıkılmaz, yani dil dahil olmak üzere içinden çıkılmaz boyutları da var. Ama evet. Şeyi de biraz hazin gelmiyor mu? Onu anlatmaya çalıştım sevgili dinleyicilerimize de. Yani bizler gibi, hani ben mesela ben işte bu kaç, iki seneden fazla oldu değil mi? Evet. Yani dedikleri 3 seneye yaklaştı galiba. Evet. Konuşuyoruz işte ya, bırakın hani benim yazıyı, akademisyenliğimi yaz gazete yazarları, televizyonlarda çıkmışım falan. Ee, bizim dinleyicilerimizin kaçı mesela bugün Suriye diye çok sert bir politik mesele halinde konuşulan meselenin, olayın benim hayatımın bu kadar olağan bir parçası olduğunu kaç kişi biliyor ki ...niye bilmiyoruz bir için. Evet. Ve bu milyonlarla... ...ifade edilen... ...insanların hayatları söz konusu... ...ve bu hayatlar iç içe... ...hay pek çok alanda içe girmiş ama... ...çok özel, çok önemli... ...noktalarda siyasi... ...duvarlar ve... ...bu hani... ...Kemalist Cumhuriyet ideolojisinin... ...kurduğu siyasi... ...karakollar dolayısıyla... Bir şekilde e, uzak kalmış birbirinden. Çünkü bu mesele tek meselesi e, büyük bir bölgesel meseledir. Önemli bir siyasal meseledir. Ama hakikaten hep gibi bir insani meseledir. İnsanların birbirlerine temasının çok daha derin kelimelerinin de önemli olduğu bir insani meseledir. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Devam edeceğiz bu konuları biraz daha bu boyutlarıyla da inşallah. Evet. Mevwuto. Mithat Sancalle Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. Açık Gaste Saçık Radyo Burası 949 Saçık Gazete Programı devam ediyor ve Deep Purple'dan Flight of the Rat Canın Kaçışı Farenin Kaçışı ya da adlı şarkıyı dinledik. Bir kısmını dinledik şarkının. Bugün farelerle kemirgenlerle ilgili şarkılarımız gündemde. Yani bu şarkıda da şey diyor işte Kaçışı. Yani cümle aleme bildirin. Fare şehri terk ediyor. Mesaj şu sefalet bitti filan diye sözleri giden bir şarkıdan bahsediyoruz. Sefaletin de bittiğini düşünebiliriz. Biz de kovmuş oluyoruz. Kemirgenlerden farkı yok diye hükümetle olan meselesini ekonomiyi çökerterek halletmek isteyenlerin Zavallı kemirgenlerinden, kemirgenlerden farkı yok dediği bir cümle üzerinden kalktık bugün programa müziklerini kemirgenler üzerine kurmak burada kalktı başbakan Erdoğan'ın 76 milyonun beraber olduğu geminin tabanına delik açmaya çalışanın zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur diyor. 76 milyona dahil değil bu kemirgenler herhalde ama çok yüksek sayıda gezi ee, olayları diyorlar, gezi direnişi diyenler de var, ülkenin dört bir yanında 80, 81 ilinden 79'unda binlerce, on binlerce insanın, genç insanların, kadınların, delikanlıların ayaklandığı bir durumda... vardı ve devamda ediyor çeşitli forumlarda filan. Onun için pek öyle kemirgenlerle geçiştirilebilecek gibi gözükmüyor. Evet. Şimdi başka bir konuya da geçeceğiz. Buna dönelim. Bu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce Bingöl'de açıkladığı Şerafettin elçi ismini yer aldığı tabela Şırnak havalimanına asılmış. Açılışta Cuma günü. Verdon'da da katılacağı bir törenle yapılıyor. Bu Temmuz ayı çok bereketli görülüyor. Yani Temmuz ayı içinde açılışı yapılan havalimanları kaç? Üç mü? Üç. Bingöl'de, Şırnak'ta 12 Temmuz'da, Kastamonu'da ve Şırnak'ta. Evet. Şimdi bu cuma işte oluyor. 26 Temmuz'da. BTP'de bir tören olayı hazırlayacakmış. Evet, bir jest yapınca karşılama jesti olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere 20 bin kişilik bir davetiye bastırıldı. 20 bin kişilik davetiye bastırıldı. Bildiriliyor. Cizre ilçe jandarma komutanı da güvenlik tedbirleri için çalışmalar yapıyormuş. Ve Şırnak liman'ına da ismini vefat eden ve BDP desteğiyle Diyarbakır'dan milletvekili seçilmiş olan Şerafettin elçi adının verileceği açıklanmıştı. Tırnak, Cizre ile İdil ilçeleri arasında yapılan bir şey. Şimdi Başbakan açıklamıştı. Bir şey merak ediyorum. Siz rastladınız mı? Ben çok fazla yurt dışına uçmadığım için tam olarak bilmiyorum. Yurt dışında da bu tip havalimanlarına havaalanlarına insan isimleri vermesi, verilmesi olağan bir şey mi? Yani Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman Yine Saatli Marif Takvimi'nde bugünün tarihlerinden bir tanesi. 1985 yılında Yeşilköy Havalimanına Atatürk Havalimanı adı verilmesinin yıl dönümüymüş. Yurt dışında böyle bir şey rastladınız mı siz benden daha fazla gezip gören birisi olarak? Estağfurullah. Cevap vereyim. Tam bilmiyorum. Ama mesela bir şey de var. Fiumicino. Fiumicino. Havaalanı'nın aynı zamanda Leonardo da Vinci adı veriliyor. Biliyorsun tamam. oldukça önemli bir sanatkar. Dünyaya mal olmuş bir isimden bahsediyoruz. 500, evet. Yani Leonardo da Vinci hem, hem şeyleriyle yani hezarifen diye tabir edilebilecek bir kişi. Hem tıp alanında, astronomi alanında bilmem anatomi alanında resim, heykel ve makine mühendislik alanında, mimarlık alanında çok sayıda şey olan tıp beslenme konularına dahi girmiş bir adam onun adını verildiğini biliyorum bir de Fransa'da işte 2. Dünya Savaşı sırasında nazi işgaline karşı direnişi örgütleyen Charles de Gaulle'ün General Charles de Gaulle'ün adı da bir şeye verilmişti Hı. Onun dışında bilmiyorum ben daha fazla böyle havaalanlarının İngiltere'de falan bir görmedim yani. Amerika'da evet. var, John F. Kennedy'de var. Tanzanya'da varmış Mafia Airport. Mafia mı? Mafia Airport. Yani e, bu Telegraph'ın e, hazırladığı World's The World's Silest Airport Names ismine bakıyorum. Mesela Tanzanya'da bir Mafia Airport varmış. Türkiye'de Batman Havalimanı <gülüyor> olduğundan bahsediyorlar. <gülüyor> Batman Havalimanı'nda böyle isimler varmış. Ama Hı. yani e, AKP Adalet ve Kalkınma Partisi baş, Başkanı ve Başbakan Recep Tayyipör'den Şerafettin Elçi ismini verceklermiş. Şimdi mesele tabi asıl başka bir şey yerde. George Monbiu bu konu üzerinde uzun zamandan beri kalem oynatan önemli yazıları yayınlanan bir gazeteci e, Guardian gazetesinde yazıyordu. E, yazıyor. Yazıyor. E, ve dünkü yazısında da bu konuya değinen önemli bir e, makalesi oldu. O, Hayalet uçak e, adı altında. E, şöyle şimdi şöyle başlıyor yazı. Yani 80 kiloluk bir insan etini 9000 metreye yuk yukarıya çıkar. Sonra da 6400-6500 kilometre dolaştır okyanusun bir tarafından öbür tarafına. Herhangi bir konuşman gerektiği zaman bir başka insanla bunları yapıyorsun diyor. Bu 21. yüzyıl e, teknolojisine mi uygun yoksa ta 20. yüzyıl başlarını hatırlatan bir teknoloji mi diyor. Şimdi mesele şu ki e, lobi yani çok yerleşik endüstrilerin, e, sektörlerin lobi gücü yeni ve e, yükselen. İş, işletmelerle baş edecek güçte. Eskiler çok daha güçlü lobi yapıyorlar ve böylece bizi sürekli olarak lobicilik geriye sürükleyip duruyor diyor. Bunun en iyi örneği de demiş yeni hava yolları ve yeni pistler yapmaktır. Yani Çünkü halka nasıl satılıyor bu? İşte ilerleme ve modernite, modernlik adına satılıyor. Fakat etkileri tamamen eski teknolojik durumu sabitlemekten ibaret. Geciktirmek teknolojik gelişmeyi de ibaretten diyor. Mesela işte İngiltere'den örnekler veriyor. Şöyle bir varsayım üzerine dayalı demiş. Daha fazla havalimanı yaparsan iş için iş alemi için iyidir. Ama bu doğru değil Amerika şey İngiltere için en azından diyor 2000'den beri yani 13 yıldan beri iş alemi dedi çalışanlar içindirdi galiba. Genel olarak iş yapabilme potansiyelinden bahsediliyor. E, ticaret alemi iş iş yapabiliyor. Yani i̇şçi işçi daha fazla iş, iş şey e, i̇ş, iş, sektörü, alanı iş alanı açmak. Hı -hı. Evet yani 2000'den bu yana mesela Britanya'da Birleşik Krallık'ta %25 düşmüş. Yani Britanya'da yaşayan insanların Birleşik Krallık'ta uçanların oranı %25 düşmüş. Yani ve bunun resesyondan yani ekonomik bir sıkıntı da var ya daralma var yaşanıyor. Onun etkilerinden çok daha fazla diyor ve iki sebebi var diyor. Bir tanesi şirketler tarafından iş halimiz zaten bir lüks olarak e, pek çok şirket tarafından görülüyor demiş. Yani şartlar biraz sıkıştırdığı zaman, işler iyi gitmediği zaman, tasarruf gerektirdiği zaman hemen kısılıyormuş, tasarrufa gidiliyormuş uçuşlardan. İkincisi de e, çok önemli bir şey, yeni teknolojiler geldi zaten ve internet konferansları yoluyla Skype ve benzeri şeylerle çok daha ucuz, çok daha hızlı ve çalışanlar için de çok daha... E, az zahmetli işte jetlekler şunlar bunlar yorgunluklar olmadan oluyor. Fakat büyük kamu parasıyla ve aynı zamanda özel şirketlerin de parasıyla ve bedeli evler, yeşil alanların yok olması, evlerin yok olması ve işte huzurlu gökyüzünün de elden gitmesi ve tabii en önemlisi de sonuncu olarak bu doğru düz bir iklime bile sahip olmamızın imkanı olmadı. Çünkü işte küresel ısınmaya birinci derecede katkısı olan bir şey. Bunlar, hükümetler dünyanın birçok yerinde daha fazla havalimanı daha fazla pist yapıp eski teknolojiyle kalın diyorlar. İş alemiyle ilgili tarafı bu kadar. Peki başka bir şeye bakalım şimdi. E, yapılan uçuşların hepsi hesabı yapılmış Britanya'da çok ayrıntılı olarak dipnotları da veriyor mu bilmiyorum. %85'i tatil için. Aile, dost, eş, ahbap ziyareti için kullanılmış. Turistik, balayı evet. vesaire. Yani e, ve yapanlar da 3 e, en yüksek sosyal sınıfların en tepede olan 3'ü, 3 üç kategori için. A, B C mi deniyor bilmiyorum. Onlardan yapılıyormuş. Yani süper zengin, zengin, hadi zengin. Yani üst orta sınıfların tamamen. Yani böyle ve sonuçta hiç Britanya için ekonomik, Birleşik Krallık için ekonomik bir gelişme de değil. İşin ilginç tarafı hesaplar çıkarılmış ortaya. Büyük bir kayıp. Yani 14 milyar dolar e, sterline pardon yani yaklaşık 20 milyar dolar mı yapıyor bu bir turizm açığı doğmuş e, geçen sene e, yani şunu diyor uçaklar aslında paranın ülkeden hortum gibi çıktığı bir takım tüplerden ibaret diyor dışarı gitti ne kadar daha uçuş yaparsan da o kadar fazla kaybediyoruz para kaybediyor Britanya için konuşuyor. Üstelik de bunu da isteyenler olduğu varsayımına dayanıyoruz diyor. Çünkü mesela bütün hesaplar 2012'de yapılan hesaplar Britanya'daki 2007'ye göre %8 daha az insan uçmuş ve ekonomik krizden bu yana da Artış hiç çok çok yavaş olmuş tekrar dönmesi seyahat edenlerin sayısının yani acaba zaten sebep de altta yatan sebep de talep durdu mu diyor. 2007'de mesela bir hava yolları işletmeleri bir açıklama yapmış ulaştırma bakanlığı Litanya'dan 2030'a kadar. ...495 milyon... ...yolcu geçecek... E, ...Britanya'nın... ...Birleşik Krallığı'nın hava yollarından diye... ...yani yarım milyara çok yakın... ...yolcu... ...ama 2009'da 2 yıl sonra değiştirmişler... ...ve 465 milyona inmiş... ...2 yıl sonra... ...345 milyona inmiş bu tahmin... ...2013'te de... ...320 milyona inmiş... <gülüyor> ...ve e, yani... İlk yaptığı tahminlerden çok daha %20'lik düşüşler filan da başlamışlar. Ve bunlar da kimse fark etmesin diye sumen altı ediliyor bu bilgiler filan diyor. Çünkü bütünüyle yani 2007'de yanılmışlar, 2009'da yanılmışlar, 2011'de yanılmışlar, 2013'te bu sene kesin olarak yanılacaklar diyor. Ve düşüyor bu Sürekli düşüyor ve Britanya'da. E, hayalet havalimanları ve hayalet uçakların olduğu bir yer olacak diyor. Halbuki mesela Gezi e, e, ayaklanması ilk ortaya çıktığı zaman Gezi direnişi evet. bazı yazarlar net olarak e, şey dediler hatta başbakanın baş olan kişi de dedi mi demedi mi şimdi bilmiyorum uydurmayayım ama yani şöyle bir yazı okuduğumu gayet net olarak hatırlıyorum sabah gazetesinde idi Kütahyalı'nın yazısında belli başlı Britanya'nın Rasim Ozan Kütahyalı evet. Hı, önceden söyleyeyim de şeyde Britanya'nın havalimanlarının gelişmesinin duracak Türkiye'ye akacak bütün yeni açılan havalimanlarıyla 3. havalimanı İstanbul'un filan bu yüzden gezi şey yapılmış sabote edilmiş olabilir zaten bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşün yaşanmasını Türkiye'de de etkilerse e, ilginç bir sonuç doğabilir gerçekten. Böyle bir Öyle yazılar çıkmıştı. Abi. Yani komplo teorilerinden bir kısmı da bununla ilgiliydi. Fakat sonuç olarak İspanya'nın Ciudad Real hava limanının durumunu veriyorlar. 4000 metrelik yani 4 kilometrelik uluslararası pistlere sahipmiş. 2012'den beri kaç uçak in, inmiş oraya? 2000 kaçtan? 2012'de... Binlerce uçak inmiştir. İspanya gibi turistik bir mekandan bahsediyoruz. 4000 kilometrelik uluslararası pistte. Sadece kuşlar inmiş. Hiç sıfır <gülüyor> uçak inmiş. Kuşların inmesi gene Türkiye'den mesela bir örnek verelim. Ünye'de 1987 yılında 215 dönümlük arazi üzerine yapımına başlanan ve Türk Hava Kurumu'nun 550 milyon liralık destek verdiği Ünye Havalimanı. Bu da 1130 metre uzunluğundaki bir havalimanı. Burada fındık e, harmanı seriliyormuş e, havalimanının üzerine ve çürümeye terk edilmiş. Yani bir tarafta kuşlar, bir tarafta fındıklar var. Dünya genelinde bu böyle. Evet, İstanbul'da 60 milyon yolcu kapasiteli hava alanı yapılacak diye şeyler de anlatılıyor. Fakat bütün bunlar, yani kullanılmayan pek çok havaalanı da olduğu gibi, senin de sözünü ettiğin, Ordu'da fındık serilen filan üstüne, kullanılamayan Antalya, Karay'ın havalimanı, havaalanı Türkiye'nin ilk otomobil test merkezi olacakmış filan. Evet. Yani şey de, Don Quixote'nin, Don Quixote'un, Castilla, Lamançalı... As Asılzade Don Quixote'nin şeyinde sadece şahinler ve kartallar uçuşuyormuş. Ta yukarıdan onun dışında bir şey yok. Bir de Türkiye'den son bir örnek daha verelim. Yani iklim değişikliği ile alakalı oldukça fazla haberlere yer veriyoruz. Ve iklim olaylarıyla da oldukça fazla haberden bahsediyoruz. Bunlar genel olarak Türkiye'de en fazla haber gelen bu tip haberlerin, iklim felaketleri haberlerinin geldiği yer Hatay. Hatay'da da bu durum Hatay Havalimanı'nı vuruyor. Yani önümde şu anda iki tane haber var. Biri 30 Ocak 2012, diğeri 26 Aralık 2012. İkisinde de... Ya birisinde Hatay Havalimanı yine tehdit altında diyor 26 Aralık 2012'de. 30 Ocak 2012'de de Hatay Havalimanı göle dönüştü. Seferler iptal edildiğinden bahsediyor. Kesinlikle göl haline alıyor. Kesinlikle ve. göl haline alıyor ve kullanılmaz hale geliyor havalimanı. Tabii bu bütün bu bilgiler modernlik ve büyüme adına böyle şey yapılıyor şimdilik üstü şimdi bir de üstü üstlük Kürt meselesi davasında da böyle bir sembolik şey Şerafettin Elçi adı verilerek şey yapılıyor ama e, ekonomik e, büyümeyi geliştirdiğine dair hiçbir belirti yokmuş Monbio'nun yazısında da tekrar e, baktım oraya yani hava limanını yapan lobicilerin ve hükümetlerin söylediğinin aksine bir danışmanlık şirketi CE Delft şirketi açıkça gelişme yolundaki ülkelerde e, bu uçak seferleri bağlantıyla e, büyüme arasında çok zayıf bir korelasyon olduğunu ve hiçbir nedensellik bağı olmadığını ortaya koymuş. Hatta e, daha zengin e, kesimlerde, ülkelerde korelasyon da hiç yokmuş. Tam tersini aslında ekstra uçuşlar, fazladan uçuşlar uçuşlar e, ekonomik büyüme ekonomik büyüme fazla uçuşlara yol açıyor gibi de bir şey varmışlar. Peki iş istihdam iddiası var bir de malum. Büyük istihdam getirecek. Böyle bir şey de yokmuş. 10 yıl önceki yolcu hacmi %60 daha düşükken e, bugüne göre 200 bin iş, işçi çalışıyormuş. istihdam ediliyormuş bu sektörde. E, Birleşik Krallık'ta. Bugün 120 bin. Yani %60 daha az iş varmış. Üstelik de e, şeyin e, Üstelik de Ulaştırma Bakanı bazı gerçekleri de gizliyor diye. Çünkü bunun içine mesela e, havacılık sektörünün bütün şeylerini de askeri olanlarını da katıyorlarmış. Oysa o askeri sektöre bağlı bir şey. Yani tamamen hükümetin rolü bu planlamada bizi aldatmaya dayalı olduğu söyleniyor. Ee, söylüyor. Yani sonuç olarak burada ilerleme e, yaratıcılık ya da e, geliştirmeyle ilgili e, bir ölçü yapıldığını söylüyor Monbiyo. Böyle ölçülüyor ama aslında biz yaşayan gezegeni paramparça etmekte ve kendi hayat kalitemizi e, darmadan etmekteyiz. Aslında büyük bir hızla ve bu, bu hükümet eski, pis, kirletici, e, itibarı düşük ve e, şeyin de inovasyonun da amansız bir düşmanı olarak karşımızda diye yazmış. E doğrusu bu hayalet uçaklarla tabela atıldı. Buna tabi şeyin bu jeste BDP'nin de bütün bu gerçekleri tamamen bırakıp bir sembolik şeyle de 20 bin kişilik davetiye bastırması da işin ayrı bir ironik tarafı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Mombiyan'ın e, yazısında Britanya için verdiği rakamlar Türkiye için de elimizin altında yavaş yavaş çıkıyor evet, ve aynı. Çok ufak bir noktadan bahsedebiliriz bu rakamlarla alakalı. Ee, Başbakan Erdoğan Kastamonu'da yaptığı konuşmasında şu şekilde söylüyordu konuşmuş: Kullanılamaz hale gelmiş olan hava alanını biz bu altyapısı dahi dahil e, dahi olmayan hava ile ilgili adım atalım dedik ama biz hava alanı değil hava limanı yapmaya karar verdik. Aradaki farkı bilmiyorum, sormayın hiç. Ee, i̇şte burada. İşte şu an burada Kastamonu Havalimanı var. Gerek terminaliyle, gerek apronuyla, gerek kuleleriyle, her şeyle mükerref bir havalimanı diyor. Havalimanına gelen yolları inşa ettik. Onlar da hizmete verir durumda geldik. İşte devam ediyor. Ve yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla, eski rakamla, 100 trilyonluk bir yatırımla havalimanını bitirdik diyor. Peki tahmin edin, günde kaç uçak iniyor hava, Kastamonu Havalimanı'na şu anda? 16 falan. 16? Peki 3, 1... O da haftanın dört günü sadece bir adet uçak iniyor. Haftada dört uçuş var yani. Haftada dört uçuş var ve tek e, günde bir uçuş var ve i, ufak bir hesaplamayla beraber e, Kastamonu seferlerinde hava yolu harcı e, ve vergilerin. 33 TL'ye rastladı bir bilete rastladım ben. Eğer 1 Ağustos'ta uçmak isterseniz Kastamonu'ya. Ama, ama toplam, kısa sürede günde bir uçağa ilerleyen zamanlarda da günde iki uçağa ulaşmayı amaçlıyoruz demiş. Günde iki uçağa istediğiniz demiş. kadar ulaşın. Vergiler ve havayolu harcı 33 TL'den. E, Kastamonu valisi demiş. Evet. E, kas, havayolu harcı 33 TL'den yaklaşık 183 yolcu taşındığı zaman... 6.237 liralık bir günlük gelir elde ediliyor e, havalimanı dahilinde. Yani 1 milyon lirayı bu e, günde 623 TL'den nasıl sübvanse edilecek kendini e, yeter hale getirecek. Onun e, günlük hesaplamasını yapamadım. Hesap makinesi biraz e, o kadar gelişmiş değildi. Ama elimizdeki günlerde yaparız. Kaç gün sonra? Bu şekilde gidersek Kastamonu Havalimanı kendine yetebilir hale gelebilecek. Son lazım. olarak da AVM'lere bağlayarak bitirelim işi. Bu Ciudad Real Havalimanı'na sadece kuşlar konuyormuş biliyorsunuz. Devasa bir şey. 4000 metrelik, 4 kilometrelik pistiyle. Benidorm'un da ikiz Kuleleri varmış Avrupa'nın en büyük şeyi. Ee, rezidans binası bu hani Taksim'de bir ara düşünülüyordu ya rezidans ee, o da büyük bir turizm endüstrisi getireceği düşünülüyormuş peki kaç kişi oturuyormuş bu Avrupa'nın en yüksek rezidansında yani bu kuşlar cevabından sonra sıfır demek istiyorum kullanılmıyor evet aynı. bitirilmemiş zaten Boş olarak duruyormuş. Neyse. Bob, Bob. Marley'den Rat Race'i dinlemiştik. Bob Marley'in de güzel bir sözü var. Ona yer vererek istersen de bitirelim. Kaçan giden balonlara el sallayın. Nasıl olsa havaları sönünce yere inecekler diyor. Bob Do Marley. Doğru. Ve o zaman ben de bir fareli bitiriş yapalım. Tamam. Pat Boon'un Speedy Gonzales Meksikalı bir farenin hikayesini anlatacak şimdi kendisi. ...onun da durumu iyi değil söyleyeyim yalnız... ...kemirgenlerden... ...Meksikalı fare de bu sıralarda... ...Meksika Amerika sınırından dolayı... ...çok büyük sıkıntıda... ...hadi onu dinleyerek bitirelim... ...hepinize günaydın... ...günaydın... ...günaydın... I heard the plaintive cry of a young Mexican girl La la la la la la la la la You better come home speedy Gonzales away from Panorino Stop all your drinking with that losing named flow Come on home to your adobe, and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer, there's loads of in the hall. La, la, la, la. Speedy Gonzales, Speedy why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy how come you leave me all alone? Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother, she needs some tortillas and chili peppers. Yeah. Your dog is gonna have a puppy And we're running out of a lot enchiladas in the icebox And the television's broke I saw some lipstick on your sweatshirt I saw some perfume in your ear Well, if you're gonna keep on messing Don't bring your business back up here. Mmm, Speedy Gonzales Speedy Gonzales Billy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. Love Çekaste